Allahu Teala ve Şeytan Rasulü. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamdülillahir Rabbi'l ve ala Rasulü ve ala aleyhi ve sallamü ejmalı. Ve ahelü ve aljamatı, zahirü sünnet ve aljamat, yaroun fil imani. İstisnai Ay, el qaulu ana müminün inşallah, ben müminim inşallah sünnet el sünnet imanla görüş. Ve la yezzimona li bil imani kendi nefisleri için imanı kesilmez kesilmezdir. Ve der ki bu lishidet haufihi minallahı Allah azze ve celen çok korkmalarının doğudur. Ve isbatihi min kaderi kaderi ispat etmelerinden doğudur. Ve nefhihi min teskeetin nefsi nefsi teskeet temiz çıkarmasını nefetiklerinden doğudur. Lârshekken şüphe duymak sizin meyjibi alihim el iman obihi kendilerinin üzerine iman etmesi vacip olan şeylerde şüphe duymaksızın. Ve lakin fakat haufen korkarak en la yekûnû Ki bihâkâiqihî gerçekleştirmek <gülüyor> şeyleri yerine getirmemekten korktukların Allah'ı. ve <gülüyor> en ye'tû bi vâcibâtihi ve kemâlâtihi ve onun vâciblerini ve kemâlâtını yerine getirmeyi rica ederekten. Yani bunu umuyorlar, kesin emin değiller. Hani biz imanın aslını yerine getirdik ama imanın vaciplerini imanın yani vacip imanla müstahap imanı tam yerine getirip getirmediklerinden emin olmadıkları için ene mu'min inşallah denir. Denir iman-ı mutlaka. Çünkü mutlak olan iman yesmelu fi'lü cemi'it taati li'enne li'enne'l iman-ı mutlaka yesmelu fi'le cemi'it taati ve terke cemi'it menhiyati. Evet ta'atların hepsini فننه ادنه her şeyden bilmeyi kapsar. ويمنعون ويمنعون istisnaya istisnayı men ederler. إِلَا لِكَانَ عَلَيْهُ وَشِي شَكِّينَ شَكِّي فِي الْإِيمَانِ İmanda şek özeli olduğu zaman istisnayı men ederler. يَنَّ الشَكَّ Yani hani kendinden şüphe eder mahiyette adam derse ki demek iki tane yolu var. Eğer adam iman ettiğinden emin Lakin sırf hani Allah'a karşı büyüklenmek olmasın diye kendini temize çıkarmak olmasın diye tam vacip imanı, müstahap imanı yaptım mı yapmadım mı bunu kestiremediği için enem umminün inşallah derse eli sünnet buna cevaz veriyor ve bunu yapılması gerektiğine inanıyor ama adam şek ediyor mesela şüpheden dolayı enem umminnun inşallah inşallah ben müm diyorsa bunu men ederler niye Çünkü Yenne Çünkü imanda şek küfürdür öyle değil mi evet belki sözüne min dar ondan kastediyorlar nefişeki fi imanih mincet nefişeki nefişeki fi bir yönden imanlarındaki şeki nefediyorlar ve adamil cemil bir kemali mincetin uchrâ adamil cemil bir kemali ve onun tam kemale erdiğini de o tam ondan emin olmadıkları için bu cihetten bunu nefh ediyorlar ama şekki de kendilerinden nefh ediyorlar. Yani ehli sünnet ikisinin ortasında duruyor. Şekki de kabul etmiyor, kesin bir şekilde imanı bütün şubeleriyle yerine getirdim, bunu da kabul etmiyor. وَالْاَدِلَّةُ ala قَوْلِهِمْ Onların sözlerinin delilleri فِيَجَوَازِ الْاِسْتِثْنَاءِ istisna'm caiz olduğu konusundaki sözlerinin delilleri fil فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Kitap ve sünnette çoktur vatar-ı selefi eserlerinde çoktur. Ve akval ümmeti ve alimlerin ve imamların sözlerinde çoktur. Minha kavlullah taala onlardan Allah tarafından şerhü süzü. Ve la taqulanna li şey için deme inni fa'ilun dalkı qalan. Ben onu yarın yapacağım deme. İlla en yese Allahu ancak Allah dilerse. Ve taala ve Allah tarafından enfusekum nefislerinizi teskiyetmeyiniz. Ve a'lemu bimen ittaka O seddet taqwallana en iyileridir. Ve bilki ennebi sallallahu aleyhi ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabirlerin olduğu yere girdiği zaman şöyle diyor idi. Esselamu aleykum ehle diyari min al-mu'minina ve olan diğer ehli selam olsun ve inna Allah dilerse biz inşallah size kavuşacağız. Esalullah'a evet. Allah'tan istiyorum lena ve bizim ve sizin için elafiyete afiyet istiyorum. Tamam. Şimdi şey de okuyalım. İbn Mes'ud'un sözünü de okuyalım. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu dedi ki: "Men şehide ala nefsihi ennehu Kim kendisinin mümin olduğuna şahit yaparsa فَلْ يَشْهَدْ شَعِدْ يَعْسَنْ اَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ Cennette olduğuna şahit Şimdi buraya kadar toplarsak şöyle söyleyelim. Normalde e, fırkalar arasında imanda istisna yapılır mı, yapılmaz mı? İhtilaflı bir mesele. Şimdi e, bu mevzuyu ilk ortaya çıkmasına sebep olanlar, İrca ehli. Öyle mi? Neden? Çünkü İrca ehli geçen dersimizde de söylediğimiz gibi daha doğrusu biz demiştik ki bir genel kaide söylemeyecek. Ehli sünnete iman konularında muhalefet edenlerin, fırkaların hepsinin ortak noktası nedir? İmanı tek bir şey görmeleridir. Öyle mi? Yani imanı tasdikten, tasdikten ibaret kabul edip imanı tek bir şey olarak görmeleridir dedik. Bu meselede de böyle. Şimdi bunlar imanı tek bir şey görüyorlar. İman nedir? Tasdiktir bunların yanında öyle mi? E bir adam ben inşallah Allah'a inanıyorum derse bu zaten küfür olur. Öyle mi? Yani bir adam eğer inşallah ben Allah'a inanıyorum derse bu kısmını kastederse zaten bu küfür olur. Niye? Bu çünkü şek olmuş olur. Yani imanın aslında şek olmuş olur. Bu sebepten ötürü bunlar diyorlar ki, irca ehli, imanda istisnaya gitmek küfürdür. Öyle mi? İmanda istisnaya gitmek küfürdür. Sebep, imanı tek bir şey gördükleri için. Yani onlar sadece imanın aslını kabul ettikleri için ee, i̇nşallah demek imanın aslında şek etmek gibi olur. E biz her zaman ne diyoruz? La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de şekkin nefi yakın, yakinin ispatıdır, öyle mi? Yani şek olmayacak, imanın içerisinde yakın olacak, öyle mi? Lakin ehli Sünnet diyor ki hayır, iman... Şimdi şeyi sayacağız, Ehli Sünnet niye imanda istisnaya gitmiş? Onu toparlayacağız. Bir, ehli Sünnet diyor ki iman tek bir şey değildir. İman şubelerden oluşur. Biz asla asıl olan imana inşallah demiyoruz. Asıl olan imanda biz zaten mümin olduğumuzu cezmetmeden mümin olmayacağımızı biliyoruz. Bizim kastettiğimiz diyorlar, imanın vacip olan kısmına giden amelleri, imanın müstahap olan kısmına giden amelleri tam yerine getirdik mi? Yani kamil bir imanı elde ettik mi, etmedik mi? Biz onu bilmediğimizden ötürü ele müminim inşallah diyoruz. Ben inşallah müminim diyoruz. İmam Ahmed'e soruyorlar istisna meselesini. Diyor ki, iman söz ve ameldir. Bizler diyor sözü yerine getirdik, bunda şüphemiz yok. Lakin ameli yerine getirdik mi? Getirmedik mi? Bunu bilmediğimiz için biz imanda istisna yapıyoruz. O zaman İman, İmam Ahmet çok sarih bir şekilde nerede istisna yaptıklarını söylüyor? Amel noktasında istisna yapmış olduklarını söylüyor. Bu birinci mesele. Demek ki birinci Ehl-i Sünnetin muntalak neymiş? İman kısımlara ayrılır. Tamam asli imanda herkes yakın olmak zorundadır ama hiçbirimiz Vacip imanla, müstahap imanı hakıyla yerine getiremediğimiz için biz ne diyoruz? اَنَا مُؤْمِنُونَ inşaallah diyoruz. İki, nefisleri tezkiye etmek. Öyle mi? Ben kesin bir şekilde mü'minim dediğimiz zaman bu insanın kendini ne yapmasıdır? Nefsini tezkiye etmesidir. Allah ayet-i diyor ki فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى Siz nefislerinizi temize çıkarmayınız. Allah sizden kimin temiz olduğunu, takvalı olduğunu Allah bilir veya müşrikler veya bir rivayete göre ehli kitap kendilerini çok övünce işte biz şöyleyiz biz Allah'ın yanında böyle elem <gülüyor> tera ile yuzekkûne enfüsühüm enfusehum sen nefislerini temize çıkaranları görmedin mi Muhammed diye Aleyhisselatu vesselam inkar mahiyetinde Allahuze vecelle ne yapıyor nefsini temize çıkaran insanlara şey yapıyor karşı çıkıyor. İbn Mesud ne diyor? İbn Mesud sözü de bu manada men şehide ala nefsihi ennehu mu'minun felyeşhed ennehu fil kim kendini mümin olduğuna şahitlik ediyorsa cennetli olduğuna da şahitlik etsin. Öyle mi? Bir adam hiç şüphesiz bir şekilde ben müminim diyorsa bu demektir ki adam aynı zamanda yerini de belirlemiş. Niye? Çünkü şüphesiz ki müminler cennete gidecektir. Öyle mi? Şüphesiz ki kafirler de cehenneme gidecektir. Onun için de nefisleri teskiye etmemek babından Ehli Sünnet ne demiştir? Ene müminun inşallah demişlerdir. Yani imanda istisnaya gitmişlerdir. 3 Ehl-i sünnet demişlerdir ki biz şeriatta kesin olmasına rağmen kesin olmasına rağmen bazı konularda Allah'ın ve Rasulün İnşallah kelimesini kullandığını gördük. Yani olacağı kesin olan meselelerde bile İnşallah kelimesini kullandıklarını gördük. Biz burada anladık ki burada bir hikmet var. Örnek buna örnekleri ne mesela peygamberimiz kabirlere girdiğinde ne diyor? Esselamu aleyküm ya ehli diyar. Sonra İnne, inşa Allah'u bikum lahiqun. Nasıllallah lana ve laikum alaafiyah. Bizim öleceğimiz kesin değil mi? Ölülere katılacağımız kesin değil mi? E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnne, inşa Allah'u bikum lahiqun. Öyle mi? Allah Azze ve Celle e, şeye gittikleri zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Fatih'i anlatırken ne diyor? Ayeti hatırlayan var mı? Lât c'daq Allahu Rasûlu'l bilhak ney la tedhulunel mescidel harame insa <gülüyor> Allahu aminina bak Allahu Teala diyor ki Allah şüphesiz ki resulüne göstermiş olduğu rüyayı doğruladı yani doğru bir rüya gösterdi hak bir rüya gösterdi nedir o da la tedhulunel mescidel siz Mescidi harama gireceksiniz buradaki lam ne <gülüyor> ile <deki> tedhulun lam lamet-i <gülüyor> sonundaki nun ne nun-i <gülüyor> tevkide Öyle mi? İki tane tekitle Allah diyor ki siz nereye gireceksiniz? mescid Haram'a gireceksiniz. Ee, Allah'ın söylediği bütün sözler tekide ihtiyaç yok zaten. ومن أستقوا من الله قيله Allah'tan söz olarak daha sadık olan kim vardır? Allah, إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah, Allah vaadine ne yapmaz? Vaadinden geri durmaz, yerine getirir. Ama ne diyor? لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ harama اِنْشَاءَ Allah dilerse. <gülüyor> <gülüyor> Hakkınızı helal edin. İnşaallahu. O zaman ehl-i sünnet ne diyor? Diyor ki biz gördük ki Allah azze ve celle çok yakin olan işlerde bile ve Resulü inşaallah kelimesini kullanmıştır. Öyle mi? Delillerini söylediler mi? Söylediler. Bir hikmetten ötürü. Hikmet ney? Kulların kalbini Allah azze ve celle'ye bağlamak. Öyle mi? Hiçbir noktada Allah azze ve celleden emin olmayıp kendilerini müstakil görmeyip her şeyin yani yüz kesin olduğunu bilseler bile Allah azze ve celle'ye yapmaları izafe etmeleri. Bu ne yapar? Bu kulda kulluk duygusunu oluşturur. Öyle mi? Apt olduğunu farkına var. Yani her şeyi Allah Azze ve idafe edip inşallah diyen bir insan kesin iman mesela ben müminim inşallah demek ne demektir? Yani Allah Azze ve Celle ben eminim mümin olduğumdan emin olmasam kafir olurum zaten öyle demiş mi? Şek, şek acaba iman ettim mi etmedim mi? Ben inanıyor muyum inanmıyor muyum? Yani ben Allah'ın varlığına inanıyor muyum inanmıyor muyum? Ya da işte bu tağutlar kafir mi değil mi? Bu zaten adamı kafir yapar öyle mi? Bu imanın asıl imana giren mevzularda. Şekşte şüphede bulunmak insanı zaten küfre götürür. Acaba Yahudiler batıl bir dün üzerine mi yoksa hak bir dün üzerine mi falan. İnşallah batıldırlar falan. Yani böyle bir söz insanı ne yapar? Böyle bir söz insanı götürür. Çünkü asli imana giren konularda insanın şüphesinin olduğunu gösterir. ehl sünnetin kastettiği ne burada? Biz vacip imanı yerine getirdik mi? Getirmişsen bile İnşallah getirmişimdir. Öyle mi? Yani onu da kalbine yapmak Allah azze ve celle bağlamak. Ayrıyeten ne diyorlar? Ayrıyeten diyorlar ki başka bir madde insan amel yapar yapar. Lakin Allah azze ve celle'nin insana kabul edip etmediğini insan ne yapamaz? İnsan Allah'ın amelini kabul edip etmediğini bilemez. Öyle mi? İnsan amelin kabul olup olmadığını bilmediği için de inşallah demesi, işin sonunu Allah'a bırakması demektir. Bunun örneği var mı? Bunun örneği var. Mesela İbn-i Ebî Müleyke ne diyor? Edraktu salasîne min ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hepsهم ya kafun ala nefsehim min nifak yani ben 30 tane resulullah sahabesini gördüm 30 tanesi de kendilerinin münafık olduğundan korkuyorlardı yani kendilerinin münafıklığından korkuyorlar bu adamlar amel yapıyorlar öyle mi iman etmişler öyle mi lakin amellerinin kabul olmamasından yaptıkları amelleri ihlasla yapıp yapmadıklarından emin olmadıklarından ötürü korkuyorlar Allah Teala vecelle ne diyor ayet-i kerimede vellezine yu'tun ma etu ve kulubuhum vejdet enhem ila rabbihum onlar ki yaptıklarını yaparlar buna rağmen kalplerinde şey vardır bir korku vardır kalpleri titrer sürekli niye çünkü rablere dönecekler hazreti ayşe soruyor yara suallat diyor bunlar namaz kılıp şey zina yapıp içki içip Allah'tan korkanlar mıdır hayır ey sıddıkın kızı sıdka diyor bunlar namaz kılıp oruç tutup kabul olup olmayacağından korkan insanlardır yani içki içip, zina yapıp Allah beni affeder mi diye korkanlar değil. Kimdir onlar? Onlar namaz kılıp, oruç tutup, yapıp yaptıklarının kabul olup olmadığından emin olmayan insanlardır diyor mesela. i̇bn Ömer ne diyordu mesela? ki sadaka verirken oğlu diyordu işte babacım Allah hayrını, ecrini versin. i̇bn Ömer ne yapıyordu? Ağlıyordu. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ muttaqin. Allah ancak müttakillerden kabul eder. Yani ne demek istiyor? Oğlum Allah amelleri kabul eder eder de Allah müttakinin amelini kabul eder. Allah mutlaka amellerini kabul eder ama ben müttaq Ben bundan korkuyorum diye. Öyle mi? Böyle olunca da eli sünnet ne diyor? Biz iman ettik. Lakin Allah Azze ve Celle bunu kabul etti mi? Etmedi mi? Biz bunu bilmediğimiz için bu baftan. Yoksa biz iman ettiğimizden eminiz. Ama Allah kabul etti mi? Etmedi mi? Bundan emin olmadığımız için biz bu baftan ne yapıyoruz? Bu baftan biz eli ee, mu'minun inşallah diyoruz. Tamam mı? İstisna. Bir de bu son bir madde var. El muvafat diye bir madde var. Ne demek bu? Bazıları demişler ki buraya dikkat edin. Ehli sünnet kimin ne üzere öleceğini bilmediğinden ötürü enem müminum inşallah." demişler. Bak bu ne dedik? Bazıları böyle demişler. Ehli sünnet böyle diyor. Yani imanda istisnaya gitmelerinin illetlerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de budur demişler. Hani biz hatırlıyorsanız demiştik ki, e, hiç kimsenin ne üzere öleceğini bilmez, öyle mi? Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Sizden biri cennet ehlinin amelini yapar yapar yapar, cennetle arasında bir zira kalır, sonra kitabı ona galebe çalar, cehennem ehlinin amelini yapar ve cehenneme gider bir de tam tersi. Cehennem ehlinin amelini yapar, yapar yapar vesaire. O zaman nedir? O zaman biz mesela e, Ebu Talip gibi Herkesin yaşantısına baktığında kesin iman eder dediği bir adam. Öyle mi? Ne üzere öldü? Küfür üzere öldü. Hazreti Ömer gibi Mekke'nin eşekleri Müslüman olur. Çok affedersiniz ama Ömer Müslüman olmaz diyen insanlar. <gülüyor> Hazreti Ömer ne olmuş oldu? Hazreti Ömer Müslüman oldu mesela. Değil mi? Mesela Resulullah'a Resulullah hizmet edip de Resulullah'ın kendisini ziyaret etmiş olduğu Yahudi çocuğu. Öyle değil mi? Resul orada diyor ki Allah'ın şeyine, uluhiyetine şahitlik et. Çocuk babasına bakıyor. Babası da diyor Muhammed'i dinle. Çocuk şahitlik ediyor ve ölüyor. İslam üzerinde ölüyor. Öyle mi? Yani çocuk bak Yahudi olarak yaşamış. Son anında bu şekilde diyormuş. Kimin ne üzere öleceği ne değildir? Belli değildir. Bu sebepten ötürü ehli sünnet ene müminun inşallah derler demişler. Allahu alem Allahu alem, Allahu alem. Şeyhülislamı mütemiye diyor ki, ehli sünnetin imanda istisnaya gitme talillerinin içerisinde hiçbirinde bu yoktur diyor. Yani ehli sünnet kesinlikle bunu kastetmemişlerdir. Hani saydık ya mesela teskiye imanın şubelerin olması, amellerin kabul olup olmadığını bilmemek vesaire vesaire. Bunlardan ötürü diyor, ehli sünnetin imanda istisnaya gittiği kendi sözlerinde mevcut. Dün saydığımız kitaplar var ya, eli sünnetin yazmış olduğu, telif etmiş olduğu o selef döneminde yazılan kitaplar. Onlara müracaat ettiğimiz zaman, bu sebeplerden ötürü imanda istisnaya gittikleri, bu ilk saydığımız dört sebepten ötürü, imanda istisnaya gittikleri kesin. Lakin kimin ne üzere öleceği belli olmadığından dolayı biz ene mu'minun inşallah diyoruz. Bu eşarilerin vesaire söylemiş olduğu, lakin şeyde kesinlikle olmayan. Eli sünnetin tahlillerinin arasında olmayan bir sebep diye Şeyhülislam ve Teymiye fetavada 2-3 yerde bunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Öyle mi? Ama allah Alem yani e, çünkü bu sebep e, önceki sebepleri zikrettiğimiz, önceki sebeplere baktığımız zaman bu da çok müstebaat olan, çok uzak olan, çok böyle hani inkar edilmesi gereken bir sebep de değil. Doğru. Bu da sonuçta nasıl sabit olmuş? Yani kimin ne üzere öleceğinin belli olmaması nasıl sabit olmuş olan bir mesele değil mi? Nasa sabit ona. hatta biz her zaman ne diyoruz? Mü'min, Allah'ın mekrinden emin olmayandır. Allah'ın tuzağından emin olmayandır. Sürekli korku ve rica arasında yaşayandır. Bu sebepten ötürü birileri bunu söylemiş olabilirler, e, Allahu alem. Veyahut da diyelim ki ehl-i sünnet bunu zikretmemiş ama bu sebebi zikretmek bidat olur sözü. Biraz ağır bir söz, öyle mi? Çünkü bir şeyin bidat olabilmesi için Nasa dayanmaması gerekir kafadan uydurulması gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'u alem sadece bilgi mahiyetinde size ne yapmış oldum? Bilgi mahiyetinde emanete uymak noktasında size bunu ulaştırmış oldum. Şimdi bu mevzu basit bir mevzu değil. Neden ötürü basit bir mevzu değil? Şundan ötürü. Bir, temeli itibariyle, iki, sonucu itibariyle. Öyle mi? Temeli itibariyle basit değil. Çünkü bizim ene mu'minun inşallah dememiz Ehli bidat'a muhalefet edip imanı parçalara bölmemizi gösterir. Öyle mi? Yani biz imanı kesinlikle ne yapmıyoruz? Biz imanı kesinlikle şey yapmıyoruz. Tek bir parça görmüyoruz. Asıl iman, vacip iman, müstahap iman diye ayırıyoruz. Bu şekilde bu bizim mürciyeye muhalefet ettiğimizin göstergesidir. 2. Netice itibariyle önemlidir. Çünkü tarihte mesela Hanefilerin fıkıh kitaplarında Hanefiler Şafilerle evlenemez. Neden? Çünkü onlar küfür ehlidirler. Sebep, onlar imanda ''Ene mu'minun inşallah derler. ''Ene mu'minun inşallah diyen imanında şüphe etmiştir. İmanında şüphe eden de nedir? İmanında şüphe eden de kafirdir. Öyle mi? Aynen fıkhı kitaplarında bu ibareler var. Sonra birileri gelmiş lütufta bulunmuş. Kendilerince. Demecek ki şafirlerin ee, kızlarıyla evlenebiliriz. Neye kıyasen? Ehli kitaba kıyasen. Öyle mi? Bu da lütuf. Neye kıyasen? Ehli kitaba kıyasen. Tabi şeriat bunların dediklerinden nedir? beridir Şeriat bunların dediklerinden uzaktır. Neden? Çünkü şafiler ene mu'minun inşallah dedikleri zaman bunu şek cihetiyle söylemiyorlar. Bilakis bunu zikretmiş olduğumuz sebepten ötürü söylüyorlar. Bundan dolayı irca ehli ehli sünnete ne diyorlar? Ehli sünnete eşşekkak diyorlar. Şüpheciler diyorlar. Yani normalde mesela ehli şeyler diyor ki selef alimleri diyor ki bir insanın bid'at ehli olduğunu bilmek istersen onun ehli sünneti andığı lakaplara bak eğer ehli sünneti güzel anıyorsa bu insan sünnidir, sünnet ehlidir eğer ehli sünneti kötü lakaplarla anıyorsa bu insan nedir? bu insan şeydir ee, bid'at ehlidir mürciye ehli sünneti ne diye zikreder? şekkake diye zikreder öyle mi? hariciler ehli sünneti ne diye zikreder? E, yalaka ve şey diye zikreder e, te, kafir diye zikreder ee, şeyler, cehmiler, bir de sıfatları tevil edenler eli sünnete mücessime müşebbih eder. Aynı zamanda Muhtezile de böyle. Muhtezile ve kaderler ehl sünnete cebriye eder. Öyle mi? Ee, hani Allah'a her şeyi nispet ettiklerinden ötürü e, şey der, e, cebriye eder. Yani bütün bidat ehlinin ortak özelliği nedir? ehl sünneti kötü lakaplarla ne yapmalarıdır? Kötü lakaplarla anmalarıdır. <gülüyor> Bunlar da ehli sünnete ne diyorlar? Ehli sünnete şekkake diyorlar. Yani tarihte bu mesele çok ciddi sonuçlara sebebiyet vermiş. Bazı taifelerin, bazı taifeleri tekfir etmesine. Ama dediğimiz gibi kesinlikle zaten şeyh de burada açıkladı. Ne dedik? Ehli sünnet istisnaya giderken asla imanın aslında istisnaya gitmiyorlar. Neden? Çünkü imanın aslı yakın isteyen bir bölümdür. Ehl-i sünnet nerede şeye gidiyorlar istisnaya? Vacip olan imanda ve müstahap olan imanda. veya da amelde ehl-i sünnet istisnaya gidiyorlar. İmam Ahmed'in dediği gibi. Ama istisnaya giderken de hemen beraberinde beyan ediyorlar neyi? Biz imanda şekki kesinlikle kabul etmiyor, nefi ediyoruz diye. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. فَقَالَ Celil dedi ki, Mugireti eşittim bunu. Bel Mugireti. Bel Mugireti Mugirekem. imamlarından Mugira. Evet. niye A'mşe, A'mşe ve ve ve Ve Olur mu peki? Semi'atu Mansura ibn Muhtemar. Mu'tamer. Ve el Mugirete. Ve Ve Tamam. Normal. Evet. Ve Emaret İbni Qa'qi ve İbni Sh. Ve İbne Şubrometa. İbne Şubrometa ve Ala'a İbni Musib ve Yazid İbni Abi Ziyad ve Sufyan Thawri ve İbni Mubarık ve İbni Mubarak ve Mandağraklu. Oh ulaştık var mı işte? isteğnûne fil imâni imanda istisna ediyorlardı. Yani ben emmimimli inşallah diyorlar. Ben inşallah müminim diyorlardı. Veya aybûne la ve istisna yapmayanları ayıp diyorlardı. Vassûl al imamu ahmedu ibn al hamdil an ahmed ibn al imandan soruldu. Fakar <gülüyor> dedi ki, kâulun ve amel ve niyetun. Söz, amel ve niyet kıla <gülüyor> dahu ona denildi ki feiza qala ar adam dediği zaman müminen ente sen müminsin dediği zaman qala hadi bi'l bu bid'attır. Kıla dahu ona dedi ki femen yurad ta'lihi va nasr cevap verilir. Hale yaqulu mümin inşallah inşallah müminsin denilir. Burada zikretmiş oldukları hep kim bunlar selef'in büyük imamlarından. Öyle mi? Burada zikretmiş olduklarını her biri selef'te imam kabul edilen insanlar. Şimdi burada tabi şunu da zikredelim geri gelmişken, e, bu istisna meselesi değil de yani bu imanın, iman tasdikten ibaret midir yoksa imanın şubeleri mi vardır? Tasdik bir şubesidir, başka şubeler de vardır meselesi çıkınca mürciye insanlara sormaya başladı. Sen mü'min misin diye. Yani adam mesela birini gördüğü zaman sen mü'min misin diye soru soruyordu. Tabi böyle olunca bu defa eli sünnet hemen dedi ki bu bidattır. Yani bir insana gidip, bir insanın imanını sormak burada bidat değildir ha. Burada mürciyenin sorduğu şekilde, yani mesela örnek veriyorum şimdi diyelim ki ben e, şeydeyim, e, Amerika'da yolda yürüyorum. Bir tane adamı gördüm, sen hangi dindensin dedim mesela, bu değil yani bidat olan. Anlatabiliyor muyum? Bidat olan ne? Bidat olan bir adama sen mümin misin? Yani iman ettiğini söyleyen bir adama, Müslüman olduğunu söyleyen bir adama sen mümin misin diye soruyorsun. Bunu niye soruyorsun? Burada sele bakıyorsun adam hemen evet diyecek mi? Kesin cezm edecek mi? Yoksa istisnaya gidecek mi? İstisnaya giderse bu şekkadır diyeceksin. Yani şek ediyorum imanında Müslüman değil diyeceksin. Gitmezse bu Müslümandır diyeceksin. İrca ehli bunu çıkardığı zaman Ehli Sünnet bu soruya ne demiştir? Ehli Sünnet bu soruya bidat demiştir. E peki insanlar sormuş bu bidatse biz bunlara nasıl cevap vereceğiz o zaman? en mu'minun inşallah diyeceksiniz demişler. Yani istisna yaparaktan Ene müminum inşallah diyeceksin. Zaten kasıtlı bir soruya sorulmuş cevaba verilmiş mücmel cevap da o kasta göredir. Öyle değil mi? Yani şimdi sen bana ne ne kastıyla soruyorsun? Buradan bile anlaşılır yani ehli sünnetin istisnadan kasıtları yakini nefyetmek değil, eee nefyetmek olmadı. Bu sorudan bile anlaşılır. Nasıl? Adam bana kasten soru soruyor. Bana diyor ki sen mümin misin? Burada kastı ne? Yani ben imanı tasdikten mi ibaret görüyorum? Yoksa imanı şubelerden mi görüyorum? Yani tasdik bir şube, amel bir şube, ameller de iki kısım vacip ameller, müstahap ameller. Ben bu şekilde mi görüyorum mesela diye bana soru soruyor. Ben de ene mu'minun inşallah diyorum. Benim burada kastım ne otomatikmen? Ben senin irca mezhebine muvafakat etmiyorum. İmanı tek parça görmüyorum. Bilakis imanın şubelerden oluştuğunu görüyorum demek. Anlaşıldı? inşallah. Ehl-i sünneti vel cemaati. vel cemaati, La yuslibune kaldırmazlar sefer imani imanın sıfatını minel abde kolan amile amelen meale yukup turfailehu minel mahzurati neydlenlerden faydının takip edilmediği bir amel yaptığı zaman iman vasfını ondan kaldırmazlar. Av terku maale yukefferu tarikuhu minel vacibati. Ou terk. Değil mi? Ou terake. Ou terake maale terkedinin teklif edilmediğini bir şey terk ettiği zaman iman vasmin kaldırmazlar. Valla yukarıca ona mu imani onu imandan çıkarmazlar. İlla bifi alil neaqidi minel neaqidihi ancak imanı bozanlardan bir tanesini yaparsa imandan çıkarılır. Vamurteki ülke birati büyük günahlar. Valla yukarıca mu imani imandan çıkarmaz. Fa'uafid dünya muhminun o dünyada mümindir. Neaqisul imani imanı eksik olan bir mümindir mukminun bil im, mukminun bi imanihi, mümündür. mu'mindir. Fasikun bi kebiratihi, buyuk günahla da fasıktır. Ve fil etillahi Allah'ın mesiyeti altındadır. İnşa inşa gafarahu, dilerse onu affeder. Ve inşa azabehu, de ona azap eder. Yemnel imana çünkü iman yakbulu tefsir, yakbalu yakbulu parçalara bölünmeye kabuldür. Parçalanmaz bölünmeye kabuldür ve tebaidede kısımlara bölünmeye kabuldür. Min haytul ameli bihi. Ona amel cihetiyle. Öyle mi? Min haytul ameli bihi. Amel cihetiyle iman parçalara ayrılmayı ve bölünmeyi kabul eder. Öyle mi? iman azıyla yuh Allah iman azıyla ateşe çıkarır biha bi fazlihi ve rahmetihi rahmetihi ve mennihi ve minnetihi çıkarır. Kalem nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki la yadkhulun nara, at shay'el maz man kana fi qalbihi mithqal habetin e, man kana fi qalbi mithqal habetin min khaldin min iman kalbinde khaldın tanesince khaldar ağır iman olan ateşe girmeyecektir validlikle bundan dolayı ehli sünnetü'l cemati ehli sünnetü'l cemat la yoker la tekfiruna tefret mezher ahaden min ahli kublehi kublehi tekfir mezher bi kulli her günahtan ötürü elif kubleden kim şey tekfir etmezler ille bi bi ancak günah ile yezur bi aslu kendisiyle asli iman gitti gunahlardan ötürü ederler İnna Allaha mu Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve affetmez ve yaghfiru ma done zalike affeder limen she'a limen yasha'u diladinden affeder ve kale nebi sallallahu aleyhi sellem nebi sallallahu dedi ki etani cibril aleyhisselam cibril aleyhisselam bana geldi ve beşerani ve beni müjdeledi Mawka ki menma'atan min ummatike, sen ümmetinden kim ölürse la yüşkibillahi şey'en, Allah bir şey şirk koşmazsa, dakhul'el cennete, cennete girer. Qultu, dedim ki: wen zâ, wen zâne, wen saraqa, zina "Ve inzâ ve inzâ ve inzaraqa mı?" dedi ki: "Ve inzâ ve Şimdi önce şurayı açıklayalım. Sayfanın en başı var ya, "Li ve min İman kendisiyle amel edilmek, edilme cihetiyle parçalanmayı ve bölünmeyi ne yapar? Kabul eder. Ne demek bu? Bu şu demek. İtikat olarak iman bölünmeyi kabul etmez. Yani sen istersen desen ki mesela şeriattaki en basit meseleyi bile şeriat bu şeriattandır dedikten sonra sen hayır ben buna inanmıyorum desen kafir olursun. Öyle mi? İtikat ve inanç noktasında İtikat ne yapmaz? Parçalara bölünmez. Ama amel noktasında parçalara bölünür. Ne demek? Bazı ameller vardır terk ettiğin mi küfre girersin. Ama bazı ameller vardır terk ettiğin mi küfre girmezsin. Demek ki bölünüyormuş. Öyle mi? Kısımlara. Ama itikat yönünden böyle değil. Yani diyelim ki mesela örnek veriyorum. Dinde Allah azze ve celle'nin varlığı, uluhiyeti, rububiyeti en önemli mesele. İsim ve sıfatları. Bunları kabul etmekle dinden. Öyle mi? E, Herkese mesela diyelim ne? İşte sağ elle yemek yemenin. De faziletli bir şey olduğu da dinde, öyle mi? Kesin tabi sabit olması lazım adamın yanında. Yani sabit yollarla adama ulaşmış olması lazım bunun. Adam diyelim gerçekten de biliyor, bu dilde var Resulullah bunu yapmış ve bunu emretmiş mesela. Adam diyor ki ben buna inanmıyorum yani Resulullah'ın bu yaptığı bence gereksiz bir şey dese kafir olur, öyle mi? Yani bırak o en üstteki şeyleri, en basit olan şeylerde bile böyle bir şey derse yine küfre gider. Niye? Çünkü tabi onun Resulullah'ın yaptığına inandıktan sonra, yani şimdi adamın o konuda bir şüphesi olursa ben bunu Resulullah'ın yaptığına inanmıyorum demek ayrı bir şey. Yani mesela hadisin senedini kabul etmiyor diyelim adam. Bu hadiste zayıf bir abi var. veya o da ben bu şekilde, bu ayrı bir mesele. Ama Resulullah'ın yaptığını da biliyor mesela. Din olarak emrettiğini de biliyor. Bana saçma geliyor dedi mesela. Adam bu küfre gider. Öyle mi? En basit bir şeyde bile inanç noktasında, e, inanç parçalara bölünmez ama Amel böyle değildir. Bazı ameller vardır. Şimdi bir adam ben misvak kullanmıyorum dese bu adam küfre girer mi? Girmez. Ama diyelim bir adam dese ki ben işte Allah'ın rızık verdiğine inanmayacağım. Bence bu saçma. Herkes kendi çalışır. Kendi rızkını kendi kazanır. Öyle mi? Bu adam ne yapar? Bu adam ee, şeye girer. Yok bu bu itikada girdi. Adam mesela diyelim dedi ki ben şey yapmayacağım. Allah'a şey yapmayacağım. Sevmeyeceğim. Bu kalbin ameli. Öyle değil mi? Bunu terk ederse adam ne yapar? Küfre gider. Ama misvak kullanmayacağım derse bu adam ne yapmaz? Küfre girmez. Anlaşıldı bu neyi kastetti? Yani iman itikat noktasında parçalara bölünmez. Bütün inanılması gereken şeyler eşittir. Bir tanesini reddederse hepsini reddetmiş gibi olur. Ama amel yönünden ne değildir? Amel yönünden böyle değildir. Şimdi biz burada neyi gördük? Biz burada bir önceki dersimizde mürciye gördük. Öyle mi? Daha az kere mürcienin itikadı üzerine gittik. Şimdi sıra geldik ehli sünnetle haricilerin birbirine muhalefet ettikleri, ne? muhalefet ettikleri nokta. Şimdi ehli sünnetin yanında tekrar sayacak olursak iman nedir? İman sözdür ve ameldir. Taatla artar, masiyet ile eksilir. Öyle mi? İman tek parçadan müteşekkil değildir. İmanın şubeleri vardır. Öyle mi? Asıl iman vardır, vacip iman vardır, müstehap iman vardır. Bir insan Asıl olan imanda dine muhalefet ederse küfre girer. Lakin vacip olan iman veya müstehap olan imanda muhalefet ederse yani yapılması gerekenleri yapmaz, yapmaması yap, yapılmaması gerekenleri de yaparsa onu helal görüp aslını inkar etmediği müddetçe dinden çıkmaz. Anlaşıldı? Eli sünnetin itikadında asli imana gidenleri yaparsa ne düşünerek yaparsa yapsın fark etmez. Öyle mi? Aslı imanda yapılmaması gerekenleri yapar veya yapılması gerekenleri terk ederse, ne isimle yaparsa yapsın küfre gider, öyle mi? Vacip iman ve müstahap imana giren amellerde ise, bunları yapılmaması gerekenleri yapar, yapılması gerekenleri terk ederse iki şartla kafir olur. Ya bunu helal görecek, yani yapılmaması gereken bir şey yapar ama helal ve bu helal bunda bir şey yok e diyecek. o da yapılması gerekeni terk eder ve inkar eder. Ben bunu yapmıyorum, böyle bir şey dinden yoktur derse o zaman yani cuhud ve istihlalle beraber ne yapar? Küfre gider. Mürciyenin yanında ne demiştik? Mürciyenin yanında gulat-ı yanında özellikle. <gülüyor> yani adam tasdik ettikten sonra imanıyla beraber hiçbir günah adama yapmaz? Zarar vermez demiştik. Onu da anlatmıştık. Bu fikir zaten yanlış bir fikir. Bir de haricilerle muhtezilerin fikri var. Onlar da imanı tek bir parça gördüklerinden ötürü büyük günah işleyen insan kafirdir demişler ve cehennemde de ebedi kalacak demişler. Mutezile dünyada ne kafir deriz ne müslüman deriz iki menzilenin arasındadırlar. Lakin kıyamete de ebedi ateştedirler demişler. Öyle mi? Niye bunlar insanları büyük günahla tekfir etmişler? Niye ehli sünnet insanları büyük günah işledikleri zaman tekfir etmemiş? Sebep? Evet. Onların yanında iman tek başına oluşur. Hah, bir bu bir. Çünkü hariciler Tabi bak biz burada mesela hariciler şöyle demiş, muhtezile böyle demiş diyoruz ya. Bunların her birinin yüzlerce onlarca fırkası var kendi içerisinde. Yani hariciler tek bir şeyden müteşekkil değiller. Hani aralarda ihtilaflar var yani onlar da aynı mesele üzerine ittifak etmiyorlar her zaman. Bizim kastettiğimiz genel görüş yani haricilerin kendisiyle mesela meşhur oldukları görüş. Veya muhtezilenin kendisiyle meşhur oldukları görüş, tamam Yoksa arada ufak tefek onların da kendi arasında farklılıklar var. Haricilerle, mutezileye göre iman tek bir şey, öyle mi? İman tek bir şey. Yani bütün amelleriyle iman hepsi yapılması gereken ve terk edilmesi gereken. En ufak bir şey, tek bir şey gördüğü için yapmadın mı küfre girmiş oluyorsun. İmanın aslını zedelemiş oluyorsun onlara göre. Tamam Yani onlar o zaman ne yapıyorlar? Vacip imanı da, müstahap imanı da şeye sıkıştırıyorlar. Asli imanın içerisine sıkıştırıyorlar. Hepsi tektir diyorlar, hepsi asli imandır. Diyorlar. Hangisine muhalefet edersenet evet, küfre girersin. Küfre girersin diyorlar. Şey, e, bir de başka bir delilleri daha var özellikle haricilerin. Ne diyorlar? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir. Allah içki içilmemesi gerektiğini söylemiştir diyorlar. Öyle mi? Sen içki içtiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Sen içki içmiş olduğun ama Allah'ın indirdiklerine, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş oluyorsun. Öyle mi? Allah'ın indirdiğiyle de hükmetmediğin için sen otomatikmen ne oluyorsun? Sen otomatikmen kafir oluyorsun diyorlar. Çünkü ayet apaçık diyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerden olur. Bu onların bedeviliklerinden kaynaklanıyor. Öyle mi? Arap lügatını doğru düzgün bilmemek, bilmediklerinden ve şeriatla Arap lügatının arasını tevfik edemediklerinden kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ kafirun demiyor. Kim Allah'ın indirdikleriyle amel etmezse o kafirlerden olur demiyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o kafirlerden olur diyor. Hükümden kasıt ne burada? Hükümden kasıt burada kanun, teşrih öyle mi? Yani kim Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kanunlarla hükmetmezse bu ne olur diyor Allah Azze ve Celle? Bu kafir olmuş diyor. Hükümle amel arasında ne vardır? Hükümle amel arasında fark vardır. Hariciler bunu anlamadıklarından ötürü yapılan her ameli ne olarak görüyorlar? Sen diyorlar mesela yalan söyledin. Mesela örneğin bidat ehlinin hadisi kabul edilmezken haricilere hadislerini kabul etmişler. Niye? Sebep? Harici yalan söyler, söylemez. Yalan söylemeyi küfür olarak görüyor adam zaten. Hoş haricilerin de rivayet ettiği hadis yok. Yani hariciler hadisi kabul etmediklerinden ötürü çok az şeyler var yani. hadise öyle çok ciddi e, harici olup da muhadis olan bir adam da yok yani. E, nedir? Haricilerin e, mesela yalan söyledin. Adam diyor Allah yalan söylememeyi emretmedi mi? hükmetmedi mi? ettiysen Sen bu ne yaptın? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedin O zaman kafir oldun diyorlar. Tamam iki İki tane şeyden ötürü, iki tane sebepten ötürü hariciler, e, büyük günah işleyen insanları ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Peki ehli sünnet niye tekfir etmiyor haricileri? Ehli sünnet diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah küfür kapsamına giden, şirk kapsamına giden amellerle diğer amelleri birbirinden ayırmıştır. Öyle mi? Ne demiştir? İnna Allaha la yaghfiru an yushrak bihi ve yaghfiru madun zalikhe limi ysha. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ve bunun dışında kalanları ne yapar? Affeder. Hakeza diyorlar. sahih bir hadise Ubayd ibn Samit ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki: Tuba على ألا تشكو بالله شيئا، ولا تزن، ولا تسرق، ولا تعص، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفرة له، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفرة له، ومن Asab min zalika shay'an fasatarahullah alayhi fehu fi mashi'atillah in sha'a wa fehu ila Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azzabehu Bu hadisin bi cok lafzı var öyle mi hadisin ortak noktası ne ortak noktası sonu en son noktası hadisin ortak noktası mana itibariyle sonu o da ne kim bu günahları işlerse kim bunları yerine getirirse ecri Allah'a aittir Öyle mi? Kim de bunlardan bir şeye isabet ederse dünyada bunu haddiyle karşılaşırsa ona ne olmuş olur? Kefaret olmuş olur. Kim de eğer bunu işlerse had uygulanmaz. Allah onun günahını örterse o neye kalmıştır? Allah azze ve celle'nin meşiyetine kalmıştır. Bir şey Allah'a demek ki biz burada neyi anlıyoruz? Günah işleyen insanlar tövbe etmeseler bile Allah azze ve celle onun üzerine örttüğü zaman Allah onları Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse Allah onları affeder, dilerse onlara azap eder. Allah müşriklere veya kafirlere şey yapar mı? Affeder mi? Etmez. O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki büyük günahlar insanları küfre götürmez. Hâkaza Ebû Zer'in hadisi mesela. Öyle değil mi? Ebû Zer burada da var. Mesela ne diyor peygamber Cibril bana geldi. Bana dedi ki beni müjdeledi. Neyle müjdeledi? Senin ümmetinden biri koşmadan ölürse cennete girecektir. Ben Ebû Zer diyor ben dedim ki ve inzena ve in sarak yani Üç kere üst üste söylüyor, zina yapsa da, hırsızlık yapsa da mı ya Resulallah? Evet zina yapsa da, hırsızlık yapsa da. Zina yapsa da, hırsızlık yapsa da mı ya Resulallah? Evet en sonunda Peygamberimiz diyor. Alâ râgmî en fî eb-uzer, eb burnu yerde sürse de, Allah zina yapsa da, içki içse de, şirk koşmayan insanlara ne yapar? Affeder. Hatta Ebuzer bu hadisi rivayet ettiğinde şey dermiş. Ve in râqime en fu'âbi zerin. Ebuzerin burnu sürse de diye bir de akabinde şey yaparmış. Yani kendisi de bunu şey yaparmış. Teyit edermiş. Tamam. Biz buradan diyorlar neyi anlıyoruz? Bunu anlıyoruz. Mesela İman Bukhari İman kitabında e, ne diyor? Bab olarak bab al-maasi min amri al ve la yu sahibuha illa şirkin. Öyle mi? Bab neyle ilgili? Bab masiyetler. Hepsi cahiliyedendir. Sahibi şirk olmadığı müddetçe onunla ne yapılmaz, onunla tekfir edilmez. Zaten bu nedir? Bu ehli sünnetin yanında artık iştihar etmiş olan bir meseledir. Yani ehli sünnetin yanında haricilere muhalefet olsun diye Ehl-i Sünne ne derler? "Lâ nukeffiru ahaden min ehli'l-kıbleti bi zenbin mâ lem yestahilleh." Öyle mi? Bu ehli sünne mesela İmam Tahavi akidesini yazarken Metin olarak da. Bu da akidenin içerisinden bir parça. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحيل له Biz ehli قبلة hiç kimseyi bir güne helal görmediği müddetçe tekfir etmeyiz. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi burada bir soru, bir şey anlatacağız. Yani bir mesele anlatacağız. Ehli sünnetin itikadını anladık değil mi? Ehli sünnetin itikadında ameller iki kısım. Şirk olan ve şirk olmayan ameller. Şirk olanlarda şirk işleyeni ehli sünnet tekfir eder. Öyle mi? Tabi bunun tafsiratı gelecek yani her şirk işledi diye tekfir etmezler bir adamı bunun tafsiratı gelecek ama şu anda genel konuşuyoruz. Ehli sünnet bir adam şirk işledi mi onu tekfir eder. Lakin şirkin dışında amellerden birini işledi mi de ne yapar onu tekfir etmez. Ne zamana kadar onu helal görmediği müddetçe veya aslını inkar etmediği müddetçe onu tekfir etmez. Ama mürciye gibi imanla beraber günah zarar vermez sözünü de söylemez. Nedir? Bu adam imanını azaltmıştır, fasıktır, bunun imanın nakıstır ama iman dairesinden çıkmamıştır derler. Burası anlaşıldı, değil mi? Ehli sünnet bunu yaparken de ne yapmış? Haricilerle karşı karşıya gelmiş tabii. Mürciye ile karşı karşıya geldiği gibi haricilerle de karşı karşıya gelmiş. Ve hariciler için bir cümle oluşturmuşlar. Kendi itikatlarını ifade eden biz günah ile ehli kıbleden hiç kimseyi yapmayız? Tekfir etmeyiz. Böyle bir söz söylemişler. Şimdi asrımızda bazıları sözde ehli sünnet olan lakin özde cehmiye olan bazıları yani ne demek sözde ehli sünnet özde cehmiye? Sözde kendine sorduğunda iman nedir? İman der sözdür, ameldir, bir de nedir? Bir de niyettir. Bunu söyler. Yani sözde kime muvafakat ediyor? Ehli sünnete muvafakat ediyor. İrca irca bidattır. Haricilik haricilik bidattır. Sözde bu adam ehli sünnet Lakin bir insan bunu söyledi diye ehlü Sünnet olmaz. Yani ehli Sünnete muhafaza edin. Öze gelince, öze gelince adam diyor ki ben hiç kimseyi tekfir etmem. Niye? Yaptığı işi helal görmediği müddetçe, yaptığı işin yanlış olduğunu bildiği müddetçe ben hiç kimseyi tekfir etmem. Mesela örnek, mesela adam Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsa ben onu tekfir etmem. Niye? Helal görmesi lazım. Helal görmediği müddetçe yaptığı şeyi ben onu tekfir etmem. Öyle mi? İşte. Adam mesela diyelim ki gidip tagutları dost ediniyor mesela. Ben bunu tekfir etmem. Niye? Yaptığı şeyin doğru olduğuna inanacak müşrikleri ama diyorsa ki müşrikleri dost edinmek yasak ama ben ne yapayım ben yapıyorum derse ben bunu ne yapmam? Tekfir ederim. Bunlar ne? Bunlar özde ehli sözde ehli sünnet ama özde cehm celdun cehm yani. Cehm oğlu cehm bunlar. Hiç şeyleri yok yani. Hiç kaçarları yok. Bu sözü niye yanlış anlamışlar bunlar? Normalde bunlara en basit bir meseleyi ciklettiğin zaman, mesela diyelim ki bu tip adamlara isim ve sıfatlarla ilgili bir şey söyledin. Veyahut da isim ve sıfatları bir tarafa bırakalım. Ya yani bu itikatta önemli bir konu. Namazda parmağını nasıl oynatacaksın dediğin zaman 80 tane rivayeti arka arkaya sıralarlar. İşte İmam Ahmet Müsned'in böyle demiş, Ebu Davud rivayet etmiş şöyle demiş falan. Arkadaş maşallah diyorsun, ne muhakkik adamlar, ne mudakkik adamlar. Maşallah diyorsun mesela ama itikat mevzularına gelince yok. En basit bir itikat kitabında bu başlığın altına baksalar, e, alimlerin buradan ne kast ettiğini hemen görecekler. Mesela örneğin İmam Tahavih bunu söylemiş, İbn-i şerh ederken öyle mi? Ne diyor? 1- Ehli sünnet bunu haricilere yönelik söylemiştir. Hemen! Yani altında bunun ehli sünnet bunu kime yönelik söylemiştir? Büyük günahlarla insanları tekfir eden haricilere yönelik söylemiştir. Ve otomatikmen ortaya ne çıkar? Demek ki ehli sünnetin burada günah olarak kastettiği şey nedir? Günah olarak kastetmiş oldukları şey içkidir, zinadır vesaire vesaire. Bu tip şeylerdir. Öyle mi? Aynısı sene Şeyhülislam ebül de söylüyor. Yani işte ehli sünnetin biz günahla kimseyi tekfir etmemekten kastımız nedir? İçkidir. İşte e, iman kitabında mesela Mecmûr Fetava'nın içerisinde içkidir, zinadır vesaire bu tip şeylerdir. Bu tip günahlardır diye. Anlaşıldı mı? Yani bir, ehl-i sünnet bunu haricilere yönelik söylemiştir. İki, ehl-i sünnet buradan neyi kastetmiştir? İçki, zina gibi helal görülmediği müddetçe e, yapıldığı zaman insanı küfre götürmeyen amelleri söylemiştir. Aynı itikat kitaplarının içerisine baktığımız zaman, bu alimlerin tam buna zıt sözleri de var. Mesela ne gibi? Örneğin İmam Tahavviye örnek verdik. İmam Tahavviye'den e, giderim. Bu söylediğimi sadece İbnül Abili söylemiyor İbn Teymiye söylüyor. İmam Eşhari yani en eskilerden makalatul İslami'nde bu sözü söylüyor. Bu sözden kastın içki gibi zina gibi günahlar olduğunu söylüyor. Yani Hicri 200'lü yıllarda yazılmış bir kitap. İmam Eşhari. Eşari Makalatul İslami'nin kitabında bu sözden ehli hadisin neyi kastettiğini, ehl hadisin bu sözden işki gibi, zina gibi helal görülmediği müddetçe insanları dinden çıkarmayan şeyleri kastettiklerini söylüyor. Yani şirki küfrü ne yapmıyorlar? Şirki küfrü kast etmiyorlar. Dediğim gibi mesela İmam Tahavvi'nin akidesini örnek verdik. Aynı akidenin içerisinde İmam Tahavvi diyor ki mesela, ee, وَلَا نَشْهَدُ لِأَحَدٍ بِشِرْكٍ وَلَا كُفْرٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَزْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ Biz yani Müslüman olanlardan hiç kimseye şirkle, nifakla, küfürle hükmetmeyiz. Ne zamana kadar? Onlardan bunlardan biri açığa çıkmadığı müddetçe. O zaman demek açığa çıktığı zaman öyle mi? Hiç helal görme demiyor bak helal görmedikleri müddetçe. Şirk, küfür, nifak açığa çıktığı zaman bunlara bununla ne yapıyorlar? Hükmediyorlar. İkinci mesele. İlim talebeleri de dahil birçok insanın yanlış anladığı ehl-i kıble ne demek? Yani ehl-i sünnet ehl-i kıble dediği zaman neyi kastediyor? <gülüyor> Hah! Herkesin yanlış anladığı nokta burası işte. Kıbleye yönelen adam ehl-i kıble. Bunu kastetmiyor ehl-i ehl sünnet ehl-i kıblede. Ehl-i kıble kimdir ehl-i sünnetin yanında? Ehl-i kıble Allah'a inanması gerektiği şekilde inanan ve şirk koşmayan insandır. Öyle mi? Ehli kıble. Niye ehli kıble denmiş? Çünkü bütün kendini İslam'a nispet edenlerin ortak noktası ney? Namaz. Öyle mi? Bütün kendini İslam'a nispet edenlerin ortak yapmış oldukları fiil ney? Kıbleye yönelmek. Öyle mi? Bundan ötürü ehli kıble denmiş. Yoksa ehli kıble tekfir edilmez dedikleri zaman yani ehli kıble olduktan sonra hiç kimse tekfir edilmez bunu kastetmiyorlar. Mesela Vallahi'l-Kur'an İmam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu Fıkıh el şerh ederken de bunu söylüyor. Ehli kıble tekfir edilmezden kasıt itikat meselelerini sayıyor. Şuna şuna şuna şuna şuna inanan ve kendisinden şirk veya şirki ve küfrü gerektiren bir amel sadır olmayan insandır diyor. Ehli o tekfir edilmez dediğimiz ehli kıble budur diyor mesela. Anlaşıldı mı? Yani ehli kıble ehli kıble diye niye ehli kıble denmiş? Bütün kendini Müslüman ismet edenler şeye yöneldiğinden ötürü. E, kıbleye yönelip namaz kıldığından ötürü. Ama ehli kıble tekfir edilmez dedikleri zaman kasıt yani kendisinden küfür ve şirk e, izhar olmayan işte bidat ehli, heva ehli, işte fasıklar, günah ehli vesaire bunlar tekfir edilmez. Yoksa mesela bütün ehli sünnetin arasında ittifak. Ben e, mesela riddetin tanımı ne? Örneğin bütün hangi fıkıh kitabını açarsanız açın riddetin tanımını nasıl yapmışlar? Mürtedin tanımı? İslam'a girdikten sonra, ehli kıble olduktan sonra öyle mi? İslam'a girdikten sonra söz, fiil veyahut da itikatla, söz, fiil veyahut da küfür olan bir itikatla dinden çıkmaktır. Söz ne gibi? Allah'a Resulüne sövmek gibi öyle mi? Fiil ne gibi? Kur'an-ı Kerim'i e, mushafı pisliğin içerisine atmak, ayetleri pisliğe atmak gibi mesela. İtikat ne gibi? inanılması gereken bir şey inanmamak gibi. Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur demek gibi mesela. Allah sıfatsızdır veya Allah her şeydedir mesela. Her şeyin içine hürül etmiştir veya her şey Allah'tır demek gibi mesela. Bunlarla insanın ne yapmasıdır? Dinden çıkmasıdır demişler. Dikkat ederseniz ehl-i kıbleden konuşuyorlar. İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkmaktır. Demek ki ehl-i kıble tekfir edilmezden kasıt nedir? Ehl-i kıble tekfir edilmezden kasıt ameli boyutta. Yani hiç kimse kesinlikle tekfir edilmez demek değildir. Küfür, şirk, sözlü, fiilli veyahut da itikada taalluk eden bir küfür ve şirk işlemeyen lakin imanında problemli olan insanları veyahut da amelinde problemli olan insanları ne yapmamaktır? Tekfir etmemektir. Anlaşıldı mı mesele? Anlaşıldı mı? Ya bu söz normalde doğru bir söz. Lakin birileri sağa sola çektikleri zaman söze yanlış manalar yüklüyorlar. Yoksa söz normal tam sünni, bir kaide yani en üstüne eten kaidelerinden bir kaide Lakin farklı yerlere çekilince farklı şeyler olur buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı evet. <gülüyor> var mı yok vahre dawana alhamdulillahiyallah rabbil alamin